Bediüzzaman Hazretleri 1924 yazında Van'daki Erek Dağı'na çıkıp bütün vaktini tesbihat ve münacatla geçirdiği günlerde yanındaki talebelerinin dağlardan yaban elmaları koparıp yemek istemeleri üzerine onlara izin vermeyip dedi. Bizim hissemiz bağlar ve bahçedekilerdir. Rızkımızı Cenab-ı Hak oralarda tayin etmiştir. Bu yabani meyveler, yabani hayvanların rızkıdır. Onların kısmetine dokunmamamız gerektir. Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin 1960 Mart'ında ağır hasta vaziyette Urfa'ya gelmesi üzerine bunu haber alan İçişleri Bakanlığı derhal Üstad'ı geri gönderme emri çıkardı. Halkın yoğun baskısı üzerine Urfa Valisi, Said Nursi çok hasta ve müsait bir arabada yok deyince, İçişleri Bakanı Namık Gedik, çöp arabasıyla da olsa göndereceksiniz talimatını verdi. Bunu öğrenen Bediüzzaman Hazretleri ibretli şekilde, o kendi kaderine, işaret etmiş oldu, dedi. Çok kısa süre sonra İçişleri Bakanı Namık Gedik, genelkurmay binasından kendini atarak imtihar etti. Cesedi de çöp arabasıyla taşındı.